Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Elkereci Diğer ismiyle Elkerhi Nokta Matematiğin en temel kavramı Noktalar birleşir ve doğrular oluşur. Bu doğruları tarif edebilmek için uzunluğu tarif etmek gerek. İnsanın evrende ölçebildiği tek şey, iki nokta arasındaki mesafe. Geriye kalan her ölçü, matematik hesaplaması sonucu ortaya çıkıyor ya da bulunuyor. İslam matematikçileri arasında bilinen Kereci ya da el matematik tarihi açısından önemli beş alimden biri. Tam adı Ebu Bekr Muhammed bin El-Hasen, El-Kereci, El-Kerhi'dir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yok. İsminden İran sınırları içinde bulunan Tahran yakınlarındaki Kereç'te doğduğu ve Bağdat'ın Kerh bölgesinde yaşadığı anlaşılıyor. Hayatının büyük bir kısmını Büveyhiler döneminde Bağdat'ta geçirdiği ve çalışmalarını da burada sürdürdüğü biliniyor. Kereci, Harizmi ve Ebu Kamil'in Cebir alanındaki çalışmalarını geliştirmiş, bu ilme yeni yöntem ve kavramlar kazandırmış, cebrin çekirdek yapısını oluşturmuş kıymetli bir bilgin. O, cebri, bilinenler yardımıyla bilinmeyenin bulunmasını sağlayan bir hesaplama usulü diye tanımlarken, daha önce cebir konusunda yazılan eserlerin yeterli olmadığını, kendisinin bazı yeni kurallar koyarak cebirsel denklemlerin çözümünü kolaylaştırmayı tasarladığını söylüyor. Üç kitabı bilim tarihi ve cebir ilmi açısından çok özel bir yere sahip. El Bedi fi Amalil Hisab. Yani, hesaptaki hari kuladeli hacim itibariyle küçük olmasına rağmen, Kareci'nin yaşadığı çağda cebir ilminin eriştiği seviyeyi göstermesi açısından oldukça önemli. El Kafi fil Hisab. Yani, hesaptaki yeterlilik isimli eseri 69 bölümden oluşuyor. Bu kitabında işlemler rakamlarla ifade edilmemesine rağmen oldukça kolay anlaşılır şekilde açıklanmış. Bunların dışında kendisini dünyada büyük bir üne kavuşturan eseri ise El-Fahri olarak bilinen El-Fahri fi şınaatil cebr vel mukabele yani cebir ve denklem hesaplarının nedenleri. Alman matematikçi ve tarihçi Franz Webke, Kereci'nin El-Fahri'si üzerine, o İslam dünyasında Cebir hesaplarını ve teorilerini en gelişmiş olarak öneren ilk matematikçidir demiştir. Değerli dostlar, Kereci, Cebir problemlerini geometrik yöntemlere başvurmadan sadece matematiksel hesaplamalar yöntemiyle çözmektedir. Bu yönüyle Cebir'in kendi içinde hesaplamalar için fazlasıyla yeterli bir bilim olduğunu ispat ederek, cebir alanında yeni bir çığır açmıştır. Yani kereci, cebir problemlerinin çözümünde kendisinden öncekilerin kullandığı geometrik çözüm yönteminin dışında cebirsel çözüm yöntemini başlatan bilim adamı olmuştur. Kereci, bu problemleri geometrik çözüm yöntemleriyle de hesaplayarak, geometri konusundaki bilgisinin de seviyesini göstermiştir. Aynı zamanda bilim tarihinde bilinen ilk su ve su yapıları mühendisi yani Hidroloji mühendisi olan Kereci, bu konuda iki eser kaleme almıştır. Bunlardan biri ve Kereci'nin mühendislik konusundaki bilgisini anlayabildiğimiz eseri, uygulamalı mühendislik bilimleri alanında olup, bina yapımı, köprü inşası, su kanallarının inşası ve kale inşaatlarındaki yapı tekniklerini hesaplamalarını anlatan, Kitap Fil Ukud Vel Ebniye isimli eseridir. İkincisi ise, Yeraltı sularının bulunduğu arazilerin fiziki ve yapısal durumu, bitki örtüsü açısından tanımlanması, su kaynaklarının ayrıntılı şekilde tarif edilmesi, sulardaki sertlik derecelerinin tarif edilmesi ve sebepleri, son olarak da yeraltı sularının çıkarılma tekniklerini ayrıntılı şekilde anlattığı kitab İnbatil Miyahil Hafiye isimli çalışmasıdır. El-Kereci, Vehhi Veziri Ebu Ganim'e ithaf ettiği bu son mühendislik kitabını yazdıktan sonra muhtemelen 1019 yahut 1020 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır